Çocukları mutlu etmek amacıyla onların yaş günlerini kutlasak acaba Hristiyanlara benzemiş olur muyuz? Efendim şimdi bu çok soruyu sevim. pek çok kişiye sorsanız farklı cevaplar alırsınız. Hı hı. Benim gönlümden akan cevap şu, yapmayınız. Efendim din bunu yasaklamadı. Böyle bir cevap çıkar karşımıza. Yani benim gibi işi bu tür sorulara cevaplamak meşguliyeti bu din işleri olan insanlarda farklı hı hı. cevaplar alırsınız. Ancak ben... Kültür, gelenek, İslami dünya görüşü, dini kuralların hayatımıza tatbik edilmesi gerektiği açısından baktığımız zaman zaten batı kültürünün altında ezim ezim ezildiğimiz yılbaşı kutlamalarıyla, yaş günleriyle, kıyafetlerimizle, konuşmalarıyla, dillerinden aldığımız e, anlamsız bir takım taklit kelimelerle hayatımız her şeyle onlara benzemiş. Bizler müminler olarak sadece kendimize, müminlere benzeyerek ayakta durabiliriz. Bizim yaşadığımız imanın, inancın, pratik Müslümanlığın Bizim üzerimizde oluşturduğu bir kültür var. İslam kültürü, Müslüman kültürü, hı hı. Müslüman Türk kültürü, Müslüman Arap kültürü, Müslüman İranlı kültürü, Müslüman Hindistanlı kültürü, Müslüman Avrupalı kültürü. Bunların kendi detaylarında kendine has inançlarından aldıkları çevresiyle beraber yaşarken oluşturdukları bir o, e, hava su gibi yaşadıkları bir ortam var. Bunların genel manada Müslüman olmaktan kaynaklandığında dolayı bütün top, Müslüman toplumların ortak nitelikte var. Ona İslam kültürü diyoruz. Bu kültürü delecek, deldirecek, zafa uğratacak, yok edecek neler varsa onlardan sakınmak zorundayız. Bizim hayatımızda, anlayışımızda hayatın kıymetini bilmek var. Geçmişi, oh bir yaşa daha ulaştım, efendim gel eğlenelim şunu yapalım yerine Geçmişi tezekkür ederek, ziyanlarımızı hesap ederek tövbe etmek, pişman olmak, geleceği de bizi Allah'a götürecek yola çevirmek üzere güzel planlar yapmaktır. Onun için ben şahsen tavsiyem şudur, yaş günü dediğimiz hadisenin bizim tarihimizde, kültürümüzde yeri yok. Neden icat ediyoruz? Efendim batıllar yapıyor televizyonda var. E yılbaşını neden kutluyoruz? Neresi dinin, dinin neresi yılbaşı kutlamayı yasaklıyor? Böyle sorarsanız her şeyi Kur'an'dan ve hadisten doğrudan çıkarmaya çalışırsanız işin şirazesini kaçırırız. Bize ayetlerin ve hadislerin, sünnetin doğrudan söylediği şeyler var. Bir de bizim algı alanımıza terk ettiği tarafları var işin. Biz işte hayatı rayından çıkarmadan yaşarken Ayetleri, hadisleri ve içinde yaşadığımız toplum olarak bizi ayakta tutan değerleri, değerlere sıkı tutunmak sureti yaşarız. Batı kültüründe var olan bir şeyi hayatımızı alıyorsak bizim geçmişimizde yok ve gündelik hayatımız içinde zaruri olmayan bir şeyse bu, ondan kaçınmamız gerekir. Evet.